795. konu, Mus'abın ve Abdullah bin Mes'udun güzel ahlakları, Mus'ab bin Umeyr Müslüman olduğu günden Uhud'da şehit edildiği güne kadar benim dostumdu, Habeşistan'a yaptığımız iki hicrette de bizimle beraberdi, kafile içinde benim yol arkadaşımdı, ahlak bakımından ondan daha güzel ve uysal bir kimse görmedim.